Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kab bin Malik radiyallahu anh yaşlanıp gözlerini kaybettiği zaman ona kılavuzluk yapan oğlu Abdullah'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Babam Kab bin Malik'ten dinledim. Peygamber aleyhisselam ile birlikte Tebük gazvesine katılmadığına dair macerasını şöyle anlatıyordu. Ben Tebük gazvesi dışında Peygamber aleyhisselamın gittiği gazvelerin hiçbirinden geri kalmamıştım. Gerçi Bedir savaşında bulunmamıştım. Fakat Bedir'e katılmadığı için hiç kimse uyarılmamıştı. Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam ve Müslümanlar Yalnızca kureş kervanını ele geçirmek amacıyla yola çıkmışlardı. Düşman ordusuyla karşılaşmayı beklemiyorlardı. Ancak Yüce Allah Müslümanlarla düşmanlarını hiç umulmadık bir anda karşı karşıya getiriverdi. Aslında ben daha İslam'ın ilk yıllarında 2. Akabe gecesi İslam'a bağlı kalacağımıza dair Peygamber Aleyhisselam ile sözleşirken onun yanında bulunmuştum. Her ne kadar Bedir Savaş halk arasında akabe gecesinden daha meşhur ise de ben Bedir Savaşı'na katılmayı akabe sözleşmesinde bulunmaktan daha üstün görmem. Hicretin 9. yılında Medine'de ve diğer İslam topraklarında büyük bir kuraklık baş göstermişti. Bunu fırsat bilen Bizans Krallığı Heraklius Müslümanlara ani bir saldırıda bulunmak üzere 40 bin kişilik bir ordu hazırladı. Durumu zamanında haber alan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam derhal genel seferberlik ilan etti ve düşmanı Suriye sınırlarında karşılamak üzere Tebük'e doğru büyük bir sefer için hazırlıklara başlanmasını emretti. Benim Tebük gazvesinde Peygamber Aleyhisselam ile birlikte bulunmayışım şöyle olmuştur. Ben hiçbir zaman katılmadığım o gazve sırasında olduğum kadar kuvvetli ve varlıklı olmamıştım. Allah'a yemin ederim ki Tebu gazvesinden önce hiç iki devem bulunmamıştı fakat bu gazvede iki binek devem vardı. Gerçi zengin biri değildim fakat savaşa hazırlanacak imkana sahiptim. Bu gazveden önce peygamber bir sefer hazırlandığı zaman asıl hedefini gizler bir başka yere gideceği izlenimini verirdi. Ancak bu gazve sıcak bir mevsimde uzak bir yere yapılacaktı ve kalabalık bir düşman ordusuyla karşılaşılacaktı. Müslümanlığın kaderi açısından çok önemli olan bu savaşa eli silah tutan herkesin katılması gerekiyordu. Bu yüzden peygamber savaşın ağır şartlarına karşı tam olarak hazırlık yapabilmeleri için Müslümanlara durumu açıklayarak gidecekleri yeri söyledi. Peygamber aleyhisselam ile birlikte sefere çıkan Müslümanların sayısı o kadar çoktu ki hepsinin ismini yazılacak olsa büyük bir deftere sığmazdı. Takriben 30 bin kişilik bir ordu meydana gelmişti. Bu sefere hazırlananların sayısı o kadar çoktu ki insan savaşa gitmemek için ortalıktan kaybolacak olsa hakkında bir ayet nazil olmadıkça bunun gizli kalacağını zannedebilirdi. Peygamber aleyhisselam bu gazveyi meyvelerin olgunlaştığı gölgelerin arandığı sıcak bir mevsimde yapmıştı. Ben de bunlara pek düşkündüm. Peygamber ve Müslümanlar savaş hazırlığına başladılar. Ben de onlarla birlikte hazırlanmak için çıkıyor fakat hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime daha vaktim var nasıl olsa hazırlanırım diyordum. Böylece günler geçip gitti herkes işini sıkı tuttu ve bir sabah peygamber aleyhisselam ile birlikte Müslümanlar erkenden yola çıktılar. Ben ise hala hazırlanmamıştım sabah evden çıktım fakat yine hiçbir şey yapmadan geri döndüm. Hep aynı şekilde davranıyordum. Savaş henüz başlamamıştı fakat mücahitler epey yol almışlardı. Bir ara yola çıkıp onlara yetişeyim dedim. Keşke de öyle yapsaymışım ancak bunu da başaramadım. Peygamber aleyhisselam sefere gittikten sonra halkın içine çıktığımda beni en çok üzen şey geride kalanların ya münafık diye bilinen kimseler veya özürlü oldukları için savaşa katılmayanlar olmasıydı. Peygamber aleyhisselam Tebük'e varıncaya kadar benden hiç söz etmemiş. Tebük'te ashabının arasında otururken Kapbin Malik ne yaptı acaba? diye sormuş. Bunun üzerine Seleme oğullarından bir adam Ya Resulallah güzel elbiseleri ve sağına soluna bakıp gururlanması onu Medine'de alıkoydum demiş. Bunun üzerine Muaz bin Cebel ona ne fena konuştun diye mukabel etmiş. Sonra da Peygamber'e dönerek ey Allah'ın Resulü biz onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz demiş. Peygamber aleyhisselam da Muaz'ı tasdik edercesine susmuş. Hiçbir şey söylememiş. O sırada uzaktan beyazlar giymiş bir adamın gelmekte olduğunu görmüş. Ve bu gelen Ebu Hayseme olsa demiş. Bir de bakmışlar ki gelen gerçekten de Ebu Hayseme el Ensari. Bu Ebu Haysem'e bir savaş hazırlığı sırasında bir ölçek hurma verdiği için münafıkların alay ettiği kişidir. Kap sözlerine devam ederek dedi ki Müslümanların büyük bir orduyla Tebük'e geldiğini öğrenen Bizanslılar onların karşısına çıkmaya cesaret edememiş. Peygamber de o bölgedeki kabileleri İslam devletinin egemenliği altına alıp onlarla bir takım anlaşmalar yaptıktan sonra Medine'ye dönmeye karar vermiş. Peygamber Aleyhisselam'ın Tebük'ten Medine'ye hareket ettiğini öğrendiğim zaman beni bir endişe aldı. Kendi kendime yarın onun öfkesinden nasıl kurtulacağım diyerek yalanlar düşünmeye bu konuda yakınlarımdan görüşlerine değer verdiğim herkesten akıl almaya başladım. Ancak Peygamber Aleyhisselam'ın gelmek üzere olduğunu söyledikleri zaman kafamdaki bütün bu saçma düşünceler dağılıp gidiyordu. Artık onun elinden hiçbir şekilde kurtulamayacağımı anladım ve ona her şey olduğu gibi anlatmaya karar verdim. Peygamber Aleyhisselam sabah vakti Medine'ye geldi. Sefer dönüşünde önce mescide uğrayıp iki rekat namaz kılar, sonra gelip halkın arasında otururdu. Yine öyle yaptım. Bu sırada savaşa katılmayan münafıklar huzuruna gelip yeminler ederek mazeretlerini sayıp döktüler. Bunlar 80 küsür kişiydiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların ileri sürdüğü mazeretleri kabul etti. Kendilerinden yeniden bir at İslam'a bağlılık yemini aldı. Bağışlanmaları için Allah'a dua etti ve iç yüzlerini de ona havale etti. Nihayet ben huzuruna vardım. Selam verdiğim zaman öfkeli ve dargın bir edayla gülümseyerek gel dedi. Yanına gidip karşısına oturdum. Bana niçin sefere katılmadın? Binek hayvanı satın almamış mıydın diye sordum. Ey Allah'ın elçisi Allah'a yemin ederim ki senden başka birinin yanında olsaydım öne süreceğim mazeretlerle onun öfkesinden kurtulabilirdim. Çünkü bana güzel konuşma ve insanları ikna yeteneği bahşedilmiştir. Fakat vallahi çok iyi biliyorum ki bugün sana yalan söyleyip gönlünü kazansam bile çok geçmeden Allah işin iç yüzünü sana bildirecek ve sen de bana darılacaksın.'' Gerçi şimdi doğru söylediğim takdirde de bana kızacaksın ancak ben doğru söyleyerek Allah'tan hayırlı bir netice umuyorum. Evet vallahi sefere katılmamak için hiçbir mazeretim yoktu. Hiçbir zaman bu gazeten geri kaldığım sıradaki kadar güçlü ve varlıklı olmamıştım dedim. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam işte bu doğru söyledi şimdi kalk evine git. Allah senin hakkında hükmünü verinceye kadar bekle buyurdu. Ben kalkıp gidince Seleme bazıları etrafıma toplanarak ''Vallahi senin daha önce bir suç işlediğini bilmiyoruz. Tertemiz bir geçmişe sahip olduğun için kolayca affedilebilirdin. Fakat sen savaşa katılmayanların ileri sürdükleri gibi bir mazire söylemedin. Oysa peygamberin senin için Allah'a dua etmesi günahlarının bağışlanması için yeterliydi.'' dediler. Onlar beni o kadar çok ayıpladılar ki tekrar Peygamber Aleyhisselam'ın yanına dönüp az önceki sözlerimi yalanlamayı bile düşünmüştüm. Sonra onlara benim durumumda olan başka kimse var mı diye sordum. Onlar da evet senin durumunda olan iki kişi daha var. Onlar da senin gibi konuştular ve senin aldığın cevabı aldılar dediler. Kim o iki kişi diye sordum. Biri Murare bin Rebi, diğeri de Hilal bin Ümeyye diyerek Bedir Savaşı'na katılmış örnek birer şahsiyet olan iki değerli Müslümanın adını verdiler. Bunun üzerine ben birazcık teselli buldum ve geri dönme düşüncesinden vazgeçerek yoluma devam ettim. Peygamber aleyhissalatü vesselam sefere katılmayanlardan yalnızı üçümüzle konuşulmasını yasakladı. Bundan dolayı insanlar bizimle konuşmaktan kaçınıp bize karşı tavırlarını değiştirdiler. O kadar ki yeryüzü bana yabancı hale geldi. Sanki burası benim tanıdığım, doğup büyüdüğüm memleketim değildi. İşte tam elli gün böyle geçti. Benimle birlikte aynı cezayı alan iki arkadaşım boyunlarını büküp ağlayarak evlerinde oturdular. Ben ise onlardan daha genç ve dayanıklıydım. Dışarı çıkarak cemaatle namaz kılar, çarşı pazarda dolaşırdım. Fakat kimse benimle konuşmazdı. Namaz bittikten sonra Peygamber Aleyhisselam'ın oturduğu yere gelir. Kendisine selam verirdim. Kendi kendime acaba selamımı almak için dudaklarını kıpırdattı mı, kıpırdatmadı mı diye sorardım. Sonra ona yakın bir yerde namaz kılar ve fark ettirmeden kendisine bakardım. Ben namaza dalınca bana doğru döner kendisine baktığım zaman da yüzünü çevirirdi. Müslümanların bana karşı bu sert tavırları uzun süre devam edince amcamın oğlu ve en sevdiğim insan olan Ebu Kata'da'nın bahçesine gidip duvardan içeri atlayarak kendisine selam verdim. Allah'a yemin olsun ki o da selamımı almadı. Ona Ebu Kata de Allah aşkına söyle sen benim Allah'ı ve elçisini sevdiğimi bilmiyor musun diye sordum. Cevap vermedi. Aynı şeyi bir daha sordum yine cevap vermedi. Üçüncü defa sorunca Allah ve elçisi daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşandı. Geri dönüp duvardan atladım ve oradan ayrıldım. Bir gün Medine çarşısında dolaşıyordum. Medine'ye yiyecek satmak üzere gelen Suriyeli bir çiftçi. Kab bin Malik'i bana kim gösterir diye soruyordu. İnsanlar beni gösterdiler. Adam yanıma gelerek bana Gassani kralından bir mektup verdi. Ben okuma yazma bilirdim. Hemen mektubu açıp okudum. Selam faslından sonra şunlar yazıyordu. Duyduğumuza göre efenden seni üzüyormuş. Allah senin değerinin bilinmediği ve hakkının çiğnendiği bir yerde yaşayasın diye yaratmamıştır. Gel bize katıl seni el üstünde tutalım. Mektubu okuyunca kendi kendime al sana bir bela daha dedim ve hemen onu ateşe atıp yaktım. Beklememiz gereken elli günün 40 gününde ki hala bizimle ilgili bir vahiy gelmemişti. Peygamber aleyhisselamın gönderdiği bir görevli yanıma geldi ve peygamber aleyhisselatü vesselam sana eşinden ayrı oturman emrediyor dedi. Ben ''Onu boşayacak mıyım? Ne yapacağım?'' diye sordum. ''Hayır, sadece ondan ayrı duracak, kendisine yaklaşmayacaksın.'' dedi. Peygamber diğer iki arkadaşıma da aynı emri göndermiş. Bunun üzerine eşime, ''Allah bu konuda hükmünü verinceye kadar ailenin yanına git ve onların yanında kal.'' dedim. Bu arada Hilal bin Ümeyye'nin karısı Peygamber aleyhisselama gelerek, ''Ey Allah'ın elçisi, Hilal çok yaşlı bir adamdır. Kendisine bakacak hizmetçisi de yoktur.'' Sizce ona hizmet etmemde bir sakınca var mı diye sormuş. Peygamber aleyhisselam da hayır bir sakıncası yok fakat kesinlikle sana yaklaşmasın buyurmuş. Kadın da vallahi onun kımıldayacak hali bile yok. Allah'a yemin edelim ki başına bu iş geldi geleli hiç durmadan ağlıyor demiş. Kap sözlerine şöyle devam etti. Yakınlarımdan biri bana sen de eşinin sana hizmet etmesi için peygamber aleyhisselamdan izin istesen olmaz mı? Baksana Hilal bin Ümeyye'ye bakması için karısına izin verdi. Ben de ona hayır bunun için peygamber aleyhisselamdan izin isteyemem. Hilal bin Ümeyye yaşlı ve bakıma muhtaç olduğu için ona izin verildi. Ben şu genç halimle ondan izin istesem bana ne cevap vereceğini bilemem dedim. Bu durumda 10 gün daha bekledim. Bizimle konuşulması yasaklandığından bu yana tam 50 gün geçmişti. 50. gecenin sabahında evlerimizden birinin damında sabah namazını kıldım. Allah'ın Tövbe suresinde bizim halimizi anlatırken buyurduğu gibi bütün genişliğine rağmen dünya başıma dar gelmiş ve ruhumu dayanılmaz sıkıntılar kaplamış bir halde otururken birinin sel dağının tepesinden var gücüyle kab bin malik müjde diye bağırdığını duydum. Nihayet sıkıntılardan kurtulma zamanının geldiğini anlayarak hemen Rabbime şükretmek üzere secdeye kapandım. Meğer peygamber aleyhisselam sabah namazını kıldırdıktan sonra Allah'ın tövbelerimizi kabul ettiğini ilan etmiş. Bunun üzerine ahali bize müjde vermeye koşmuş. Diğer iki arkadaşıma da müjdeler gitmiş. Bunlardan biri bana doğru at koşturmuş. Eslem kabilesinden bir diğer müjdesi ise Koşup sel dağına tırmanmış ve oradan bağırmış. Onun sesi bana atlıdan önce ulaştı. Sesini duyduğum müjdeci yanıma gelip beni tebrik edince sırtımdaki elbiseyi çıkarıp müjdesine karşılık olarak ona giydirdim. Vallahi o gün giyecek başka elbisem yoktu. Emanet bir elbise bulup giydim ve peygamber aleyhisselamı görmek üzere hemen yola çıktım. Beni gruplar halinde karşılayan sahabiler tövbenin kabul edilmesi sebebiyle Allah'ın bağışlaması sana mübarek olsun diyerek beni tebrik ediyorlardı. Nihayet mescide girdim. Peygamber aleyhisselam arkadaşlarının arasında oturuyordu. Manevi kardeşim olan Talha bin Übeydullah hemen ayağa kalktı. Koşarak yanıma geldi ve elimi sıkarak beni tebrik etti. Vallahi muhacirlerden ondan başka ayağa kalkan olmadı. Peygamber aleyhisselam Mekke'den hicret eden muhacirlerle ensar arasında kardeşlik ilan ettiği zaman Beni Talha ile kardeş yapmıştı. Bu hadis rivayet eden Abdullah diyor ki Babam Kap Talha'nın bu davranışını hiç unutmazdı. Kap sözlerine şöyle devam etti Ben mescide girip Peygamber aleyhisselama selam verdiğimde yüzü sevinçten parıldayarak Dünyaya geldiğinden beri yaşadığım bu en hayırlı günün sana kutlu olsun buyurdu. Ben de ey Allah'ın Resulü bu tebrik senin tarafından mı yoksa Allah tarafından mı diye sordum. Benim tarafından değil Allah tarafından buyurdu. Peygamber aleyhisselamın sevindiği zaman yüzü ışıl ışıl parlar ay parçasına benzerdi. Onun sevindiğini buradan anlardık. Ben Peygamber aleyhisselamın karşısına oturduğumda ey Allah'ın elçisi. Tövbemin kabul edilmesine karşılık Rabbime şükür nişanesi olarak bütün malımı Allah ve Resulü uğrunda fakirlere dağıtmak istiyorum dedim. Peygamber aleyhisselam malının hepsini dağıtma bir kısmı elinde kalsın bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben de o zaman hayber fethinde payıma düşen malı elimde bırakıyorum geri kalanı fakirlere dağıtacağım dedim. Sonra ey Allah'ın Resulü. Allah beni ancak doğru sözlü olmam sayesinde kurtardı. Ben de tövbemin kabul edilmesine karşılık artık yaşadığım sürece daima doğru söz söyleyeceğim dedim. Allah'a yemin olsun ki bu sözleri Peygamber Aleyhisselam'a söylediğim günden beri doğru sözlü olmaktan dolayı Allah'ın hiç kimseyi benden daha güzel mükafatlandırdığını bilmiyorum. Yine Allah'a yemin ederim ki Peygamber Aleyhisselam'a o sözleri söylediğim günden bu yana Bilerek asla yalan söylemedim. Kalan ömrümde de Cenab-ı Hakk'ın beni yalandan koruyacağını umuyorum. Demek ki insan ne kadar büyük günah işlemiş olursa olsun, işlediği günahı asla yalan ve hilekarlıkla telafi etmeye kalkışmamalıdır. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalı. Pişman olup hatasını kabul ettiği ve iştenlikle Rabbine yöneldiği takdirde bağışlanacağını bilmelidir.'' Kap sözlerine devam ederek şöyle dedi. Daha sonra Yüce Allah şu ayetleri gönderdi. Hiç kuşkusuz Allah savaşa katılmak istemeyenlere izin veren peygamberi bağışladığı gibi içlerinden bir kısmının kalpleri neredeyse kaymak üzereyken Tebuk seferinin yaşandığı o sıkıntılı anlarda zorluklara göğüs gelerek peygamberin izinden ayrılmayan muhacirlerin ve ensarın tövbelerini de kabul etmiştir. Allah müminlere karşı gerçekten çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah tövbelerinin kabulü ertelenerek geri bırakılan Kab bin Malik, Murare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye adındaki üç kişinin de tövbelerini kabul edip onları bağışlamıştır. Öyle ki bütün genişliğine rağmen dünya başlarına dar gelmiş ve ruhlarını dayanılmaz sıkıntılar kaplamıştı. Zira peygamberin Boykut emriyle hiç kimse yüzlerine bakmıyor, en yakın dostları bile selamlarını almıyordu. Doğup büyüdükleri şehirde adeta yapayalnız kalmışlardı. Hiçbir yerde huzur bulamaz, hiçbir şeyden tat alamaz olmuşlardı. Pişmanlık ve vicdan azabıyla içleri kan ağlıyordu. Allah'ın gazabından kurtulmak için yine ona sığınmaktan başka bir çare bulunmadığını anlamışlardı. Nihayet elli günlük çetin bir imtihanın ardından... Allah onların tövbesini kabul etti ki kıyamete kadar gelecek bütün töbekarlar onlar örnek alsın ve en zor, en çaresiz anlarda bile Allah'ın rahmetinden ümit kesmesin. Sabırla ve ısrarla Rabblerine yönelip tövbe etsinler. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. O halde en iman edenler Allah'ın emirlerine karşı sorumsuz, duyarsız olmaktan sakının. Ve zulme karşı inananların safında yerinizi alarak daima doğrularla beraber olun. Kap sözlerine devam ederek şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki beni Müslümanlıkla şereflendirdikten sonra onun bana verdiği en büyük nimet Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda doğruyu söyleyişim. Yalan söyleyip de helak olmayışımdır. Çünkü Allah yalan söyleyenler hakkında vahiy gönderdiği zaman hiç kimse için söylemediği ağır sözleri söyleyerek şöyle buyurdu. O savaştan kaçanların yanına döndüğünüz zaman kendilerini cezalandırmaktan vazgeçip bırakmanız için Allah'a yemin edecekler. Siz de bırakın onları fakat arzu ettikleri gibi hoşgörü ve sevgiyle değil onları cezalandırmak ve tehlikelerden uzak durmak için. Çünkü onlar Niyet ve davranışları itibariyle birer pisliktirler. Yapıp ettiklerinin karşılığı olarak varacakları yerde cehennemdir. Onlar sizi kandırıp gönlünüzü kazanmak için yeminler edeceklerdir. Ne var ki siz onlardan hoşnut olsanız bile Allah yoldan çıkan bu insanlardan asla razı olmayacaktır. Evet, Kap sözlerine şöyle devam etti. Biz üç arkadaşın bağışlanması... Peygamber Aleyhisselam'ın yeminlerini kabul edip kendilerinden biat aldığı ve Allah'tan af dilemelerini dilediği kimselerin bağışlanmasından sonraya bırakılmıştı. Yüce Allah bizim hakkımızda hüküm verinceye kadar Peygamber Aleyhisselam bize yapacağı muameleyi ertelemişti. Cenab-ı Hakk'ın Tövbe Suresinin 118. ayetinde bizim durumumuzu anlatırken geri kalan üç kişinin de diye bahsettiği bu geri kalıştan maksat Bizim savaştan geri kalışımız değildir. Peygamber huzuruna gelip yemin ederek mazeret ileri sürenlerin özürlerini kabul ettiği, bize yapacağı muameleyi ise geriye bıraktığı, ertelediği için Allah bizden geri kalan üç kişi diye söz etmiştir. Diğer bir rivayette Peygamber Aleyhisselam Tebükazvesinde gazvesinde Perşembe günü çıkmıştı, sefere çıkacağı zaman Perşembe günü yola çıkmayı severdi. Bir başka rivayette ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seferden mutlaka gündüz kuşluk vakti dönerdi. Dönünce de ilk önce mescide uğrayıp iki rekat namaz kılar sonra orada otururdu denilmektedir. Evet saygı değer dinleyenler İmran bin Hüseyin radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Cüheyne kabilesinden zina ederek hamile kalmış evli bir kadın peygamber aleyhisselamın huzuruna geldi ve Ey Allah'ın elçisi ben cezayı gerektiren bir suç işledim. Cezamı ver dedi. Peygamber aleyhisselam yüzünü çevirdi. Fakat kadın aynı şeyi bir daha söyledi. Resulü aleyhisselatü vesselam yine yüzünü çevirdi. Kadın ısrarla aynı sözü tekrarlayınca peygamber aleyhisselam kadının en yakın akrabasını çağırdı ve ona bu kadın gerçekten zina etmişse evli olduğu için rejim edilerek cezalandırılması gerekir. Fakat hamileyken ona ceza uygulanamaz. Şimdi onu götür ve kendisine iyi davran. Sakın işlediği günahı yüzüne vurup da onu rencide etme. Tüm samimiyetiyle tövbe etmiş ve günahından arınmak için canını vermeyi göze almış birini tekrar utandırmaya kalkmak doğru olmaz. Doğum yaptıktan ve çocuğunu emzirmeyi tamamladıktan sonra onu bana getir buyurdu. Adam peygamber aleyhisselamın dediğini yaptı. Uzun bir zaman sonra da kadını geri getirdi. Peygamber aleyhisselam kadının üzerine elbisesinin sıkıca bağlanmasını emretti. Çünkü ceza uygulanırken kadının vücudu açılıp mahrem yerleri görünebilirdi. Sonra peygamber aleyhisselamın emriyle kadın taşlanarak öldürüldü. Ardından peygamber bu kadının cenaze namazını kıldı. Bunu gören Ömer radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü zina etmiş bir kadının namazını mı kılıyorsun diye sorunca Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. O kadın bir an için şeytana uyup günah işledi. Fakat ardından pişman olup öyle bir tövbe etti ki şayet onun tövbesi Medine halkından 70 kişiye dağıtılmış olsaydı hepsine yeterdi. Çünkü o işlediği günahın bedelini ödemek için canını feda etmekten çekilmedi. Sen Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için can vermekten daha üstün bir fedakarlık düşünebiliyor musun? Evet sayıdeğer dinleyenler bir diğer hadis Abdullah bin Abbas ve Enes bin Malik radiyallahu anhümdan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altın olsa bir o kadarını daha ister. İnsanoğlu o kadar doyumsuz, o kadar açgözlüdür ki onun gözünü topraktan başka bir şey doldurmaz. O halde kişi toprağa girip hesaba çekilmeden önce cimrilik, dünya malına aşırı bağlılık, haset gibi kötü özelliklerden kurtulmaya çalışmalı. Fırsat varken günahlardan tövbe edip Allah'a yönelmelidir. Hiç kuşkusuz Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biri diğerini öldürdüğü halde her ikisi de cennete giren iki kişiye Allah tebessümle bakar. Yani bu ikisinin ilginç durumu onu son derece hoşnut eder. Şöyle ki bunlardan biri Allah yolunda savaşıp şehit olur. Onu şehit eden kişi de daha sonra tövbe edip Müslüman olur. Ve o da Allah yolunda savaşıp şehit düşer. Böylece her ikisi de cennete gitmiş olur. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.